Devam edelim. Elhamdülillah. Assalamu ala Resulillah. Cennetin çadırları hakkında kalmıştık. Şüphesiz ki cennette çadırlar var. Fakat tabi ki dünyadaki çadırlar gibi değil. allah Teala diyor ki Hurun maksuratun fil khiyyâme. O cennette gözleri başka şey kocalarından başkasını görmeyen çadırlarda bulunan huriler vardır. Çadırlarda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diyor ki İnne fil cenne hayme min lu'etin -lu mujawf. Cennette içi boş olan inciden yapılmış bir çadır vardır. Arduha sit mi sittune milen Genişliği 60 mildir. O çadırın her köşesinde insanlar var. Bir köşesindeki diğer köşesinde bir köşesindeki insanlar diğer köşesindeki insanları görmezler. O kadar büyüktür yani. Onların etrafında müminler taf eder. Çocuklar taf eder. Dört Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçtiği gibi. Başka bir hadiste Peygamber der ki: Cennette öyle bir çadır var ki, o çadır içi boş olan inciden yapılmıştır. Uzun, yüksekliği 30 mildir. Ve her köşesinde e, insanlar vardır. Bir köşesinde diğer köşedeki insanları görmezlerdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu hadislerden de anlaşıldığı gibi, Çadırlar öyle yani öyle bir büyük çadır var ki 60 mil genişliğinde 60 yıl en ve boy 60 mil uzunluğu ise 30 mildir. Ve Bunun etrafında ve içindeki zaviyelerde, köşelerde insanlar vardır ve bir köşedeki insanlar diğer köşedeki insanları görmezler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine cennette konaklar Odalar vardır. Allahü Teala'nın da dediği gibi, lakin <gülüyor> lakin illadine taka rabbhum, Rabbinden korkanlar, lhom qurafun, min faukiha quraf. Üst üste bina edilmiş, üst üste bina edilmiş odalar vardır onlar onlara. Altlarından ırmaklar akarlar. Altlarından ırmak, üst üste bina edilmiş odalar altından da ırmak akıyor. Başka ayette Allah-u Teala der ki illa men amene iman edip salih amel işleyenler fe ulaike lehum ceza-ud-di'fi işte onlar için kat kat mükafat vardır. Bime amilü yaptıklarında ve onlar emniyette olan emin bir e, odalardadır. Emniyette odalarda hiçbir e, emniyetsizlik problem yoktur der Allahu Teala. Başka ayette Allah der ki Velî iman edip salih ameller işleyenler için cennette öyle odalar var ki o odaların altında nehirler akarlar. İşte onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar e, ne güzel bir nimettir der Allah Teala. Âlûsü <gülüyor> de der ki bu odalar hakkında. Bu odalar yüksek yükseklik manasında odalardır. Yani yüksek mertebe mertebede, yüksek derecede olacaklar bu odalar. Altta böyle olmayacak, yüksek derecelerde ee, İbn Abbas'ın da dediği gibi bu odalar zebercet ve yakuttan yapılmış odalar olacak diyor İbn Abbas. Rabbiyallah taneyanhum. Cennetin ağaçları, cennetin ağaçları hakkında Allahü Teala diyor ki, "O ashabul yemin-i ashabul yemin, sağa sajlar yani." kitaplarını sağ elinden alanlar işte onlar sağ sağ, sağ elinden alanlardır. Fi sidrin mahdum kiraz ağaç kiraz ağaçların kiraz ağaçları vardır onlar için. Watalahim men dud muz muz ve meyve ağaçları vardır. Vazilil <gülüyor> memdud uzatılmış gölgeler vardır. Ve maen meskub dökülmüş sular vardır. Ve fakiyetin kesira çokça meyveler vardır. Lā maqṭūʿatin wa kesilmiş veya men edilmiş e, meyveler değil. Yani her zaman bu meyve her zaman var olacak. Hiçbir zaman kesilmeyecek, hiçbir zaman men edilmeyecek. İbn Abbas da radıyallahu teala anhu bu ayette geçen gölge hakkında uzatılmış gölgeler geçiyordu. İbn Abbas da der ki bu gölge öyle bir ağacın gölgesi olacak ki e, bu gölge kişi atla yüz sene atla gitse onun mesafesi kadar öyle bir gölge olacak. Yüz sene atla git o gölge bu mesafede olacak diyor İbn-i Abbas radıyallahu teala anh. Sonra der ki İbn Abbas işte bu gölgeye cennet ehli odalarından çıkacaklar ve o gölgenin altında birbirleriyle konuşacaklar. Birbirleri hakkında konuşacaklar, birbirleriyle konuşacaklar. Dünyadaki yaptıkları şeylerden bahsedilecekler, edecekler. Sonra Allah Teala onlara öyle bir yel yollayacak ki o yelden dolayı o ağaç titriyecek, oynayacak. Daha sonra oynadığında o kişilerin güzelliği, konuşması artacak diyor İbn Abbas radıyallahu taala. Kişileri o yıl ağaç oynadığı zaman kişilerin konuşması ve güzelliği artacak diyor İbn Abbas radıyallahu taala Yine İbn Abbas radıyallahu teala anhu der ki Cennetin hurma ağacı cüdu'u has e, zumrut cennetin hurma ağacının kökleri yeşil zümrütten ve kütüğü ise kırmızı altından yaprakları ise cennet ehlinin giyeceği olacak cennet ehli elbiseleri o yapraklardan olacak ve cennet ehlinin eee yani e, süs eşyaları e, yine yine o yapraklardan olacak. O yap o ağacın meyveleri sütten beyaz, asel baldan daha tatlı ve zebet köpükten daha yumuşak olacak diyor İbn Abbas radıyallahu tealahu Ebu Said'in Hudrinin hadisinde de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki: "İnne fil cenneti Cennette öyle bir ağaç var ki Cennette öyle bir ağaç var ki o ağacın gölgesini ata atla hızlı bir atla giden kişi 100 sene nasıl gitse giderse o ağacın gölgesi o kadar büyük olacak. Yani ağaç o kadar büyük olacak diyor. Buhari'de geçen hadiste Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Enes bin Mali'nin hadisinde Peygamber diyor ki: sidret i bana gösterildi. Baktım ki meyveları hecer fası yani e, vazosu gibi gördümde ve yaprakları fil kulağı gibi aslında demin de zikrettiğim gibi onun altında da dört tane nehir akıyor. iki ceyhan ve e, iki e, nil ve furat. Diğeri de cennetin nehirleri, nehirleridir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Başka ayette Allah-u Teala der ki cennet muttakiler için cennette hadaika ve, ve, ve anaba cennette e, çokça hadaik yani e, bustanlar var ve e, ağaçlar vardır Allah-u Teala <gülüyor> Bu hadaik yani bustan hakkında A'l-üsi-i te'ala der ki hadika demek ağaçları çok olan ağaçların dalları birbirine girmiş olan e, bostanlardır Yani içinde her türlü meyve ağacı olan bir yer denilir der A'l-üsi-i te'ala. <gülüyor> Ebu Hureyre'nin bahçesinde Ebu Hureyre'nin hadisinde der ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir şeyler anlatıyordu. Onun yanında da Bedevi olan birisi vardı. Bedevi yani dağdan çölden gelmiş birisi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cennette bir kişi Rabbinden şunu istedi. Ekin ekmeyi ve biçmeyi istedi Rabbinden. Cennette böyle bir şey istiyor. Bunun üzerine Allahü Teala Dedi ki ona senin için burada istediğin yok mu? O da dedi evet. Yani istediğim var. Benim istediğim de ekine ekmek ve biçmek diyor adam Allahu Teala. Ve Allahu Teala buna izin veriyor. Bunun üzerine ekiyor ve hemen ek, ektiğinde hemen hemen bitiyor ve e, hemen olu veriyor. Dağlar gibi diyor hadiste. Bunun üzerine Allahu Teala diyor ki ona Dunekey ya ibn Adem. o la şey. Al bunnariye ey Adem oğlu. Çünkü seni hiçbir şey doyduramayacak. Cenneti ye ye doymayacak. Hep lezzetlenecek yani. Bunun üzerine o bedevi dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, Allahu alem o adam ya Kureyş'tendir ya da Ensar'dandır. Çünkü onlar hep ekip biçiyor. Biz bir şey çölde bir şey yapmıyoruz diyor. Bunun üzerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, gülüyor. Bu da Bukhari'de geçiyor. Yani diyor O adam o cennette olan insan ya ensar ya muhacir. Biz çölde bir şey ekmiyoruz. <gülüyor> Çünkü çölde avlarla yaşıyorlar. Ekmiyorlardı yani. Yine e, başka bir hadiste Ebu Hureyre'nin hadisinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennette öyle bir ağaç var ki ağacın kökü altındandır. Kökü altından olan bir ağaç diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii, demek cennetin ağaçların sıfatları budur. Cennette kişi istediği şey, istediği şey verilecektir kişiye. Peki cennetin meyvaları nedir? Allahü Teala diyor ki <gülüyor> Cennet ehli kullema ruziqu minha min semrate rizqan cennet ehli bir meyveden rızık olarak verildiği zaman kendilerine derler ki ha delle diye rızıkna min qabli. bunu daha önceden yemiştik derler. Ve utubihi mutashabiha ve birbirine benziyor derler. Birbirine benzeyen meyveler verilir onlar. Ve fiha mutahhara temizlenmiş e zevceler vardır onlar ve fiha onlar ebediyen ebediyen kalacaktır onlar. Bu ayette geçen her defa meyveden yenildi, yedikleri zaman derler ki bu bize verilmişti. Yani verilmişti. Daha önceden yedik diyorlar cennette. Hep yiyecekler çünkü. Her zaman e, yiyecekler ve birbirine benziyor diyorlar. Ayette geçen birbirine benzeyen hakkında ilim ehli e, ihtilaf etmiştir. Bazılar der ki yani birbirine benzeyin çünkü hepsinin tadı güzeldir. O bakımdan birbirine benziyordu. Bazılar da der ki yok benzeme i̇bn Abbas gibi der ki benzeme e, renk babından benzeyebilir fakat tat babından benzemiyor der i̇bn Abbas radıyallahu teala. da der ki tat ve renk babından benzer derler. E, Bazıları da der ki cennet ile Dünya meyvaları birbirine e, Renk babından benzer Fakat tat babından Hiçbir zaman e, Benzemez derler i̇bn Abbas Başka bir eserinde de der ki Dünya ile cennet meyvaları Ancak ismi benzer yani Burada elma orada da elma var İsim Ama tat ve nasıllığı Hiçbir zaman e, Benzemezler i̇bn Abbas Radiyallahu Teala طيب başka ayette Allahu Teala der ki lahun fiha faki onlara meyvelar vardır Ve lahum mayedun istedikleri şeyler istedikleri şeyler vardır lahun fiha fakiye katira orada çok meyveler vardır der cennette wa fakihatin mimma yetahayyurun istediği meyveler vardır fawakehu ve hum mukramun istediği meyvelardan ikram edilecektir İnnel muttakine fi ve uyyun. muttaki olanlar gölgeler altında olacaklar ve nehirler etrafında olacaklar ve fakihatin mimma yestev ve fawakehiha mimma Canları istediği meyveler onlar için olacaktır. La maktu'atin ve la mamnu'a ne kesilmiş ne de men edilmiş meyveler. İbn Kesir bunun hakkında der ki: La tenkatu sitaen ve la sayfan. İşte bu meyveler ne kışın ne de yazın ne de yazın kesilir. Her durumda her zaman mevcut olacaktır der İbni Kethir Rahimullah Teala. İbn Abbas'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş güneşin husuf batması mı deniliyor ona? Güneş tutulması namazını kılarken e, elini namazdayken elini uzatır. Bunun üzerine İbn Abbas der ki ey Allah Resulü sen elini uzattığını gördüm namazda. Peygamber de der ki İnni cenne Ben cenneti gördüm ve cennetin unkud yani salkımından bir salkım al, almak istedim. Eğer ona alsaydım Dünya olduğu müddetçe siz o salkımdan salkımdan yerdiniz, der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin meyveler de böyle. Cennetin hayvanları, şüphesiz ki kişi cennette istediği şey, istediği hayvanı, istediği kuşu, istediği zaman ve istediği yerde yiyecektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Kavser'den soruluyor. Peygamber de diyor ki o öyle bir nehir ki Allahü Teala bana onu verdi. İşte sütten daha beyaz, baldan daha tatlı. Sonra diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Fiha tayrun agnaqha kagagnaq al jazar. Cennette öyle kuşlar var ki yemek için boyunları deve boyunları gibidir. İnsan onu istediği zaman e, yer. Bunun üzerine Ömer der ki: "İnne hadi Allah alam o, o kuş ne kadar tatlıdır. Yani ne kadar yumuşaktır der. Ömer ne kadar yumuşak kuştur der. Pe Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedir ki: "Tadı daha güzeldir." Der. Ömer radıyallahu taala anhu ya Tirmizi'de geçen hadiste olduğu gibi. İbni Mes'ud hadisinde Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okur: Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin." Bilakis onlar diridir. Rableri katında rızıklandırıyorlar. Tarikatçılar gibi burada diri değil. Rableri katında yani. Dünyada değil. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu dedi. Ervâhuhun fi cevfî tayrın hudr. Onlar ruhları yeşil, rengi yeşil olan e, kuşların e, içindedir. Laha qanadil muallaqa bil arş arşa yapışmış kandilleri vardır onların o kuşların. Tesrahu <gülüyor> minel cenneh haythu shaet istediği yere giderler o kuşlar. İçinde de şehidin ruhu var. Sonra yine o kandillere geri dönerler. Allahu Teala döndüklerinde Allahu Teala onlara bakar ve der ki: Daha canınız bir şey istiyor mu der o ruhlara. Yani e, kuşlar içinde ruh var. cennete girmeden önce yani insanlar cennete girmeden önce. Cennete girmeden önce ne? Ama onlar işte giriyor o, o kuşların içinde. Nimetleniyorlar şehitler. Allahu Teala onlara der ki: "Daha canınız bir şey istiyor mudur?" Onlar da der ki: "Daha ne isteyelim ki ey Allah'ımız? Her şeyden yiyoruz." derler. Cennette istediğimiz yere gidiyoruz, istediğimiz meyveden yiyoruz." derler. Bunun üzerine Allahu Teala onlara Der daha bir şey istiyor musunuz? O onlar, onlar yok. Daha ne isteyelim? 3 defa tekrarlıyor Allahü Teala onlara. Bakıyor ki onlar Arapları, onları Allahu Teala onları bırakmıyor. Hep soruyor. Yani daha bir şey istiyor. Bakıyorlar ki Allahu Teala bırakmıyor onları. Bunun üzerine diyorlar ki ey Allah'ım ruhlarımızı cesetlerimize geri, döndü geri döndür ki bir daha şehit olalım. diye Allahu Teala'dan bir talep istiyorlar. Sonra Allahu Teala bakıyor ki daha yani daha bir şey istiyor yani bunun üzerine Allahu Teala bakıyor ki cennetten her şey var onlara rahat bırakıyor onları. Yani Allahu Teala illa onlara bir şey verdir e, vermek istiyor. Bu hadis de Müslim'de geçiyor. Yine adamın bir tanesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir deve getirir. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Kıyamet gününde bu sana bunun karşılığında 700 tane deve verilecek der. 700 karşı yani 700 tane bunun karşılığında 700 tane deve verilecek der kıyamet cennette. Alekul bu hadis hakkında eee Nevavi rahimeullah Teala der ki bundan kasıt gerçekten 700 tane devedir cennet develeri veyahut da kasıt 700 misli sevap verilebilir diye iki ihtimalde ee, var diyor ne ee, var birer hamdullah teala Kurt bir tefsirinde şöyle bir kısa nakle diyor diyor ki <gülüyor> Abdullah ibn Mübarek'ten Abdullah ibn Mu'barek bir gün savaşta giderken e, atı ölmüş birisini görüyor üzülmüş atı ölmüş çok ağlıyor bunun üzerine Abdullah ibn Mu'barek ona diyor ki bu deveyi bana veya bu atı bana 400 dirheme sat diyor Ölmüş atı. Adam da diyor, tamam satayım diyor. 400 e, dirheme satıyor. Sonra o gün adamın rüyasında e, e, o, o gün adam rüya görüyor. Kıyamet kopmuş ve adamın ferası, atı cennette eee e, ve o atla 700 tane at ile birlikte cennette olduğunu görüyor. Onun atı var, onun arkasında da 700 tane at var. Adam atını almak istiyor. Bir nida geliyor, diyor ki bu at artık senin değil diyor. Bugün onu Abdullah ibn Mübarek'e sattın diyor. Dün de ama bugün bugün Abdullah ibn Mübarek'in oldu diyor. Sonra adam uyandıktan sonra pişman oluyor atını sattığına. Öyle atını Sonra Abdullah ibn Ubareke geliyor ve atımı al paranı diyor. Atım geri şey etme. Ben affet falan diyor. Adam da Abdullah ibn Ubarekte affediyor. Tayyip. İbn Abbas radıyallahu teala anhu der ki: Yani İbrahim Aleyhisselam'ın hakkındaki e, İbrahim Aleyhisselam kestiği koç hakkında. İbrahim oğlu İbrahim'in yerine koç kesmişti. Diyor ki Abdullah bin Abbas o koç cennette İbrahim Aleyhisselam kesmeden önce cennetten getirildi ve cennette 40 sene 40 sene cennetten yayıldıdır. İbn Abbas radıyallahu Teala anh. Yani burada neyi demek istiyor? Cennetin hayvanları, cennetin kuşları diğer hayvanları, devesi falan bütün cennette, bütün bunlar cennette mevcuttur demek istiyor İbn Abbas radıyallahu teala Tayyip cennette ilk yiyecek Yahudinin birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki sana üç şeyden soracağım diyor bu üç şey ancak bir peygamber bilir diyor. Birinci soru kıyametin alametleri nedir? Ve kıyamette cennet ehlinin ilk yiyeceği nedir? Ve e, çocuk neden annesine veya babasına benzer diye soruyor. Bu hadis buharda geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Bu, buna demin Cebrail bana haber verdi diyor. Kıyametin ilk e, alameti öyle bir ateş ki insanları Şam'a doğru sürükleyen bir ateştir. Ve cennetin ilk yiyeceği balık ciğerinin bir parçasıdır. Ciğerde olan bir et. Ziyade bir et deniliyor ona. Ve çocuğun e, babasına ve annesine benzemesi sebebi ise hangisinin suyu daha önce gelirse ona benzer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Yahudi diyor ki şehadet ederim ki sen Allah'a Resulütsün diyor sonra diyor ki e, Yahudiler kıskanan yalan söyleyen bir topluluktur ben İslam'ımı ilan etmeden önce sen onlara bir sor benim hakkında ne biliyorlar diyor Peygamber de soruyor Abdullah ibn selam hakkında ne bilirsiniz diye onlar da diyor ki, işte bizim en fazla bilgenimiz, en çok bilendir falan diyor. Peygamber sallallahu, bunu dediklerinde Abdullah ibni selam çıkıyor ve diyor ki, şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyor. Sonra Yahudiler diyor bu bizim en şerilerimiz diyor. Demin en hayırlısı, en bilginmiş, şimdi en şerrileri diyorlar onun onun hakkında. Dolayısıyla Cennette ilk yenilen şey e, balık Ceren'in bir parçasıdır, bir etidir. Hadiste geçtiği gibi. Cennet ehlinin yiyecekleri ve içecekleri. Allahü Teala onlar hakkında diyor ki: Yutafu alehim bi sahif. Onların etrafında kaplarla taaf edilecek, kaplar getirilecek. Min zahbin ve akwab. E, altından kaplar getirilecek ve bardaklar getirilecek. O fiha ma enfus. Nefislerin istediği, canlarının istediği şeyler verilecek ve gözlerinin e, çektiği her şey, canlarının çektiği her şey iste e, verilecektir onlar. Ve entum fiha Ve siz orada ebediyen kalacaksınız diyor Allah Teala. Enes radıyallahu teala anhun hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cennette kişinin en alt derece en altta olan kişinin cennetin en alt derecesinde olan kişinin derecesi o kişinin yanında 10 bin tane hizmetçi olması en alt derecede 10 bin tane hizmetçi olun o, o hizmetçilerin her birinde biri bir iki tane kap bulunacak. Bir tanesi altından, diğeri de diğeri de gümüşten olan bir kap bulunacak. Bu kapların renkleri diğer kapların renklerinden değişik olacak. Birisi başka renk, diğeri de başka renk olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber diyor ki Bunlardan yiyecekler, içecekler. Sonra bunlar e, bu yiyecekler, içecekler onlardan misk olarak geri çıkacak. Tuvalete falan gitmiyorlar. Misk olarak geri çıkacaklar. Baul etmeyecekler, tuvalete gitmeyecekler, sümkürmeyecekler. Bilakis misk olarak geri çıkacak ve birbir karşılarının oturmuş olarak, yaslanmış olarak birbirleriyle öyle konuşacaklar diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yahudinin bir tanesi peygambere geliyor ve diyor ki ey ebel kasim kıyamet gününde yeryüzü ekmek gibi olacak düz olacak bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve güldü ta ki dişleri görünene kadar sonra dedi ki yahudi Cennette ne yenileceğini sana söyleyeyim mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet. Yahudi dedi ki: "İdamuhum billem." Cennette bir e, öküz yenilecek ki lam geçiyor. Lam ve nun yani nun e, nun şey demek. Balık demek. Lam Bunun üzerinde peygamber soruyor. Lam mı demek diyor? O da diyor ki ثَوْرٌ ve يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ 70.000. Onlar bir öküz, bir de balık. O öküzün ve balığın kebit, ciğerinden 70 bin kişi yiyecek. Aynı anda. Öyle, öyle bir nimet içinde. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsüyor. Yani ikrar ediyor. Bu da Müslim'de geçiyor. Başka ayette Teala diyor ki yutafu aleyhim bi aniyetin min fidda. Onlara gümüşten kaplarla taaf edilecek. Etrafları gümüş kaplarla hizmetçiler getirecek yemekler. Ve akvap ve bardaklarla, gümüş kaplarla. Kanet kavarir bellur. içi görünen kaplarlar. Rengi gümüş ama içi görünüyor. Kavarire min fidda. Gümüşten kadderuha takdir, onlara ölçel ölçecekler sen ne kadar istiyen sen ne kadar istiyorsun isteyen istediği kadar yiyecek ve içecek. Uskuna fiha ka'san kana mizaju hazan Onlardan öyle bir bardak içirilecek ki o bardak zencebillle karıştırılmış. Aynen fiha tusamma salsabil. Salsabil denilen kaynaktan içirilecekler onlar. İnsan göreceğiz şimdi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Abdurrahman Sadi Rahim Allahü Teala der ki يَتَرَدَّدُ el wildan. Onların etrafında çocuklar, vildanlar ee, tavaf edecek onlara cennet ehline hizmet etmek için güzelce ee, kaplarla taf edilecekler, bardaklarla taf edilecekler. Ki o kaplardan misk kokusu gelecek diyor Abdurrahman Es'adi rahimehullah teâlâ. Evet. cennet ehlinin elbiseleri Allahu Teala diyor ki: "Yuhallavna fiha min min Onlar cennet ehli süsleri, ziynetleri altından e, bilezikler olacak onlar için. Altından bilezikler. Ve yelbesune thiya ben kudran min sundus ve istabrak ve ipek e, yeşil olan ipek elbiselerden gi gi giydirilecekler. Ve bu elbiseler Bazıları ince, bazıları da kalın olacak. Yeşil elbiseler, ipekten bazıları ince, bazıları kalın ve bilezikleri de altından olacak diyor Allahu Teala. Bara İbni Azim'in hadisinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birisi ipekten bir elbise getirir. İnsanlar bakar, bu ipekten elbise çok güzel değil, hayrete düşerler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, لمنى ديلة lemen ديلة سعد İbn-i Muad fil Cenne افضل من هذا. سعد ibn Muad'ın mendilleri cennetteki سعد ibn i Muad'ın mendilleri bundan daha güzeldir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste der ki, cennetin elbiseleri hakkında cennet ehli girdiği zaman cennete hiçbir zaman hüzün bulmayacaklar hiçbir zaman keder olmayacak onlara elbiseleri de hiçbir zaman yıpranmayacak ve gençlikleri de hiçbir zaman hiçbir zaman yaşlanmayacaklar cennet ehlinin tapayt halısı Allah Teala der ki fiha سرر مرفوعه Orada onlar için yüksek minderler var. Wa akwabun mawdu'a konulmuş, sıra sıra dizilmiş bardaklar var. Wa namariqu dizilmiş halılar var. Wa zarabiyun Diz pardon, wa namariqu dizilmiş yastıklar var. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَ Ve serilmiş halılar var. Diyor allah Teala. سُرُرُمْ مَرْفُوْهَ Bu sürur, bu hallar hakkında ilim ehli der ki İbn-i Abbas radıyallahu teala anhu der ki Dizilmiş altından Gümüşten ve e, inciden halılar. Kokusu da mis gibi. Der i̇bn Abbas radıyallahu te'ala anhu. Muttekine ala sururin mesfufa zavvecnahum bi hurin ein. allah Teala onları sıfat der ki onlar dizilmiş halılar üzerine otururlar. Ve biz onları e, hurilerle evlendirdik. Başka ayette de der ki muttekine aleyha mutekabilin. Onlar karşı karşıya oturmuş böyle halılara. Karşılıklı olarak oturmuş yüksek olan halılara oturtturduk. Otura, oturtturacağız der Allah-u Teala onlar hakkında. Başka ayette de allah Teala der ki Mütekin ale rafraf xudrın ve abqariy hisan onlar rafraf xudrın yeşil yastıklara yaslanmışlardır. Cennette ve abqariy hisan güzel döşemeli döşemeli halılara onları e, yaslandırırız der Allahü Teala. Başka ette de وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرِلٍ مُتَقَابِلِينَ Onlara cennette kalplerindeki gil, düşmanlığı kaldırtırırız. Kaldırtırırız. Bundan dolayı karşı karşıya oturmuş, karşılıklı kardeşler olarak karşı karşıya otururlardır Allah-u Teala onlar hakkında. Cennet ehlinin hizmetçileri. allah Teala der ki yatufu عَلَيْهِمْ wildanun مُخَلَّدُونَ Onların etrafında Ebediyen kalan vildan çocuklar taaf eder. Yemek, hizmet ederler. Onlara yemek getirirler, içecek getirirler. Bu çocuklar hakkında ilim ehlinin ihtilafı var. Bazılar der ki onlar müminlerin e, dünyadayken ölmüş çocukları. Bazılar da der ki kafirlerin çocukları cennete girecek diyenler. Bu görüş tabi zayıf bir görüş. Doğru olan görüş ise e, onlar onlar cennette yaratılmış e, huriler gibi cennette yaratılmış mahlukattır. Çocuklardır. E, insanlardır. allah Teala onları cennette yaratır. E, insanlara cennet ehline hizmet etmek için yarattığı e, mahluktur. Doğru olan görüş de e, budur. İbn-i Cerir rahimullahu teala'nın e, dediği gibi. Onlar hakkında başka bir ayet var. Allah der ki, Onların etrafında çocuklar taaf eder. Yemek, hizmet eder. Onlar korunmuş inci gibidir der. allah Teala. İbn-i Kethi'ir Teala der ki, inci gibi yani beyazlığı inci gibi. Korunmuş yani hiçbir kimse e, inci gibi korunmuştur. Onlara bir zarar, bir kötülük falan yoktur. Onlar her zaman cennetteki insanlara hizmet etmekle mükelleftir onlar. Cennetin hanımları Allahu Teala der ki: "Ve lehum fiha azwajun mutahhara." Cennette temizlenmiş zevceler vardır onlara. Temizlenmiş zevceler. "Ve fiha halidun." Onlar orada ebediyen kalacaktır. İbn Kayyim rahimehullah Teala der ki: Buradaki temizlenmiş yani hayızdan nifastan den küçük abdestten, büyük abdestten, sümükten, e, pis olan şeylerden hepsinden temizlenmiştir bu, bu kadınlar. Dışı ve içi temizlenmiştir. İçi kötü ahlaktan mezmum olan zemmedilmiş sıfatlardan, kötü dilden temizlenmiş, kötü konuşmaktan temizlenmiş. Aynı şekilde Zevc kocasına istekli olan, rağbetli ol, ol, olan bir kişi e, hurilerdir der İbn İbn Kayyim <gülüyor> onlara hakkında. Bunun üzerine pey, bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Lev levhateun fi sabilillah Allah için gadveten Allah için bir gün yola çıkmak, cihat'a gitmek, bir gün Hayırım, mina dünya ve mafiyah, dünya ve dünya içindekilerden daha hayırlıdır Cennetteki bir okun kadri değeri veya bir kamçının değeri, hayırım mina dünya ve mafiyah, dünya ve dünya içindekilerden daha hayırlıdır der. Sonra der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer cennet kadınlarından bir kadın c e, dünyaya görünseydi etme مَا بَيْنَهُمَا Yer ve gök arasını arasını e, nur kaplardı. Işık kaplardı der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَمَلَأَتْهُ رِيْحًا Ve yer ve gök arası mis kokar, güzel koku kokardı der Peygamber وَلَا نَصِيْفُهَا O kadının bir başörtüsü ala arasiye başındaki bir başörtüsü خَيْرٌ مِنَ dünya وَمَا فِيهَا Dünya ve dünya içindekilerden daha hayırlıdır der. Bu hadis de Bukhari'de geçer. Bu hadis de Bukhari'de geçer. İbn-i Kayyum Teala der ki El-Hur Cennetteki kadınlara Hur denilir cem'u havra, havra'nın cem'isidir. Yani bir bir kadına havra deniliyor, cem'isine çoğunluğa hur deniliyor. Manası ise el mar'atu şabbeh hasna genç, güzel beyaz ve gözünün siyahlığı, şiddetli siyah olan kadına havra denilir diyor ki cennetteki kadınlarda böyle olacaktır İbn Kayyim rahimehullah teala. Ayet-i teala diyor ki: "Kaennehunne'l yakutu vel mercan. Onlar o kadınlar, o huriler yakut gibidirler. Nasıl yakut? Yani halis. Yakut halis beyaz. Ve mercan mercan gibi beyaz. Yakut halis beyaz tende olacaklar diyor Allahu Teala. Başka ayet de. "Kaennehunne beyt." Onlar yumurta gibi korunmuş yumurta gibi olacaklar. Niye? Çünkü yumurtanın içinde beyazlık var. Dış şey değil. İçindeki o sarının üstünde beyazlık var. Beyazlık gibi bellur ve korunmuş olacaklar. Çünkü yumurtanın dışı koruyor onu. Yani hiçbir insan, hiçbir cin, hiçbir erkek daha önceden onlara dokunmuş değil. Korunmuş. Sadece kendi erkekleri için var olan kadınlar. وَكَوَائِبَ <gülüyor> اَتْرَابًا Yaşları birbirine benzeyen ve eee gözleri gençler, gençler Yani ayva gençler genç olan e, kadınlar diyor Allah Teala onları öyle vasıflıyor. Başka ayette de Allah Teala diyor ki "Feyhin nakasiratut tarf." Onlarda cennette öyle kadınlar var ki kasiratut <gülüyor> taraf. Gözleri maksurdur. Gözleri başka yerlere bakmazlar. Yani gözleri sadece kocalarına bakarlar. Lem yatmithunna insun qablhum ve Onlara daha önce de ne bir erkek ne de bir kadın dokunmuştur diyor Allahü Teala. İbn Kayyim rahimehullah Teala diyor ki burada gözleri başkalarına bakmaz. Buradan kasıt kadınlar gözleri başkalarına bakmaz. Sadece kendi kocalarına bakar. Şu ihtimal da var diyor ancak zayıf bir ihtimal ama olabilir diyor. Erkekler başkalarına bakmaz, başka kadınlara bakmaz. Çünkü yani o kadar güzel bir şey bulduktan sonra başkalarına bakmaz diyor. Erkekler bakmaz diyor. Fakat doğru olan görüş kadınlar e, kocasına o kadar rağbetli, o kadar şey ki başkalarına e, bakmayacak e, diyor. Buradaki onlara ne bir erkek ne de bir cin yaklaşmıştır. Bazı alimler diyor ki buradaki kasıt dünyadaki kadınlar. Yani orada cennete girecekler diyor. Fakat İbn-i Kayyum Teala bunun zayıf bir görüş olduğunu beyan ediyor. Çünkü bunlar huril ayn. Allahü Teala insanlar için yaratmış olduğu hurdur. Çünkü onlara erkek ve cin yaklaşmamıştır. Ee, diyor. Başka ayette hisan, O cennette hayırlı, güzelli Eşler vardır. Hürün maksuruatun filkiyen çadırlarda gözleri kocalarından başkasını görmeyen huriler vardır. Abdurrahman Sadi der ki, "Xayratul hayırlı eşler yani ahlakları hayırlı yüzleri güzel, ahlakları hayırlı yüzleri güzel" ee, kastediliyor diyor bunları. Tabi, fajalna hılla abkarı, başka yeter Allahü Teala diyor ki fajalna fajalna hılla biz onları bakire yaptık. Büyükleri, küçükleri hepsi cennette bakire olacaklar. Oruben <gülüyor> etraba, çok güzel olacaklar. Urub <gülüyor> demek güzel, güzelliği görülmemiş kocalarına şarkı söyleyenler. İnce sesli kocalarına şarkı Söyleyerek e, O e, Evlerde Tent neydi ya? Çadır. Çadırlarda e, Kocalarına şarkı Söylemekle e, meşgul olacak Bu huril inler. Ebu Reyren hadisinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cennete ilk girecek insanlar suratuhum ala suratil kamer leylatil Bedr, Bedir günü e, parlayan e, ay gibi parlayarak girecekler. La yapsukune fiyo O ne bir tükürük tükürecekler. Ve la yatamakhatun yatamak sümkürmeyecekler. Ve la yatagavvatun Tüvalete de gitmeyecekler. Aniyetuhum fiha zehb Kapları altından Emşahtuhum min dha bir volfit da saçları taramak, tarakları altın ve gümüşten. Rşhuhumul <gülüyor> misk, o yemeklerin kalıntısı misk olarak yere çıkacak. Veli kulli waheed minhum züj züjeten, her kişi, oraya her giren kişi iki tane zevce iki tane huri verilecek. Yura <gülüyor> muxusulq hima min vrawil lham, ayıklarının kemikleri etlerinin belli belli belliur olacak. Etlerinden görünecekler kemikleri. Güzellikten dolayı. Yani o kadar güzel, o kadar beyaz ki etleri yani bellur gibi olacak. Lehtilafe bainhum ve la taghabut. Taghabut. Ee Hiçbir zaman kocalarıyla İhtilafta olmayacaklar, kocalarıyla tartışmayacaklar, Kızmayacaklar da, kalbı kalbu kalp kalpleri bir kişinin kalbi gibi olacak. Yani huri ile o adamın kalbi sanki bir kişi hiç birbirleriyle tartışmayacak. Yusuf beheun Allah bu ve gece gündüz Rablerini tesbih edecekler. Başka hadis Allah aracısı sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cennete ilk giren kişiler yüzleri ee, ayın parladığı gibi parlayacaklar. İkinci giren kişilerin e, semada en güzel yıldız gibi parlayacak. Her giren kişiye iki tane zevce verilecek. Ee, ve o zevcenin her birinde e, 70 tane elbise olacak. 70 tane elbise giy giydirilecek onlara. Yuramuhusakihamin veraiha. İşte kemiği o kemiğin güzelliği, o etin güzelliği 70 tane elbisenin altından görülecek parlıya parlıya böyle. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadisde Peygamber diyor ki: "Liş şehide indallahi sittu hissal." Şehit olan kişi için Allahu Teala 6 şey verecek. İlk kanının aktığı bütün günahları affedilecek. Cennetteki mekanı gösterilecek. Kabir azabından emin olacak. Feza'ul ekber. Kıyametin korkusundan emin olacak. Başına taç giydirilecek. Vakar tacı. Yakut'tan olan. Dünya ve dünyanın içindekilerden daha hayırlı olan bir taç giydirilecek. 72 tane de zevce ile evlendirilecek hurilerden. Ve e, akrabasından da 70 kişiye e, şefaat edecek. Bu hadiste bu e, Tirmizi'de de geçiyor. Hasan bir hadis olarak. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Yutal mukminu fil cenneti kuvvetu kuvvet kaza ve kaza cennette kişiye şu kadar şu kadar kuvvet verilecek." Başka bir rivayette bin kişinin 100 kişinin kuvveti verilecek hurilerle birlikte olması için Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişiye cennette lülü yani e, inciden bir çadır verilecek. Tuleha 60 milen uzunluğu 60 mil ve o çadırın içinde kişinin Ehli olacak. Zevceleri olacak. Fetufu aleyhim. Onların etrafında taaf edecek. La yara ba'duhum ba'dan. O zevcelerin bazıları diğer bazılarını görmeyecek. O kadar büyük yani. Öyle bir çadırdasın ki orada senin zevcen var orada var. İstediğine gideceksin ve hiçbiri seni görmeyecek. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki peygamber cennette e, kişilerin çocukları olacak mı olmayacak mı? Bu da ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Bazıları diyor ki çocukları olacak çünkü bir hadis var. E, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi orada çocuğu olduğu zaman çocuğu doğurması, karın taşıması falan bir saatte olacak. Büyümesi falan. Fakat bu hadis ihtilaflı bir hadis. Tirmid'de geçiyor. Bazıları zayıflıyor falan. Milakis ee, çoğunluğu zayıflıyor diyebiliriz. Ee, yani bu da ihtilaflı konu. Çoğunluğu olmayacak diyor. Çünkü başka hadisler de var. Bazıları da olacak diyor. i̇bn Ömer'in hadisinde peygamber diyor ki Cennette huriler kendi kocalarını o kadar güzel namelerle, seslerle şarkı söyleyecek ki hiçbir kimse öyle bir ses hayatında duymamış daha önceden. Ve şöyle sözler söyleyecekler. Nahnul hayratul hisam Biz ahlakımız güzel, yüzümüz güzel olanlarız. Ezvacı kavmin kiram, kerim olan kişilerin zevceleriyiz. Nahnul halidatü felayemutna Biz Ebediyen kalıp hiçbir zaman ölmeyeceğiz diye şarkı söyleyecekler. Nahnul aminatü felâ yakafna. Biz emin olanlarız. Hiçbir zaman korkmayacağız. Nahnul mukîmâtü felâ yada'na. Biz her zaman burada olacağız. Hiçbir zaman terk etmeyeceğiz kocamızı diye şarkı söyleyecekler. Bu hadifte ben sahiliyorum. Başka bir rivayette peygamber şöyle söyleyecek. Nahnul hurul hisan, biz güzel horeleriz. Khubbi'na li ezvacikum kiram güzel olan zevcelerimiz için yaratıldık diye e, saklandık diye e, şarkılar söyleyecekler. Nam. <gülüyor> cennetin başka bir özelliği ise cennetin suu yani pazarları Cennette pazarlar olacak. İnsanlar oraya gidecekler birbiriyle konuşmak için. Şey etmek için. Konuşmak için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında diyor ki o pazar. Inne fil cenne le sukan. Cennette öyle bir pazar var ki her cuma insanlar o pazara gidecekler. Ve o bunun üzerine yel. Cennette yel de olacak demek. Yel e, hava gelecek. Yel gelecek yani. O yel yüzlerine ve elbiselerine çarpacak. Ondan dolayı onların güzellikleri ve cemal cemalleri artacak. Daha çok güzelleşecek o yelden dolayı. Ehillerine hurilere geri döndüklerinde diyecekler ki Vallahi diyecekler huriler, sen Daha güzelleşmişsin diyecekler. O adam o insanlar da diyecek, ki, vallahi siz de geldiğimizden daha güzelleşmişsiniz diyecekler. Allahü Teala öyle bir nimetlendirecekler bunları. Bu da e, muslimde geçiyor. Nevevi Rahimullahü Teala der ki, burada pazardan maksat insanların bir araya geldiği yerlerdir. Bu sadece e, bu her tarafta olabilir. E, ağacın altı, nehirlerin kenarları, insanlar oralarda da bir araya gelecek ve pazarlarda da bir araya e, gelecek der. Bilakis insanlar birbirini de ziyaret edecekler. Ee, evlerinde nevabî rahimullahi teala evlerinde, e, çadırlarında saraylarında birbirini de ziyaret edecekler. Ağaçların altında nehirlerin etrafında pazarlarda. Fakat bu özellikle güzelleşmelerin sebebi bu pazarda olacak. Her haftada bir defa girecekler, güzellikleri artacak. Tabii, son olarak cennette Allahu Teala'nın görülmesi. Bu da şüphesiz ki insan için en büyük nimettir. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Lilladîne ehsenul husna ve ziyade." İhsan edenler, muttaki olanlar, salih olanlar için husna güzel şeyler vardır, cennet vardır. Ve ziyade ve ziyade olan şeyli vardır. Bu ziyade hakkında Ebubekir, Ubey ibn Ka'b, Ka'b ibn Ucre, Hudeyfe ibn el-Yeman, Musa el Abdullah ibn Abbas, Sa'id ibn Musayyeb, Mücahid Katad dıhhak suddi gibi bütün bu alimler sahabeden ve tabinden alimler der ki buradaki ziyadeden kasıt ziyadeden kasıt iş Allahu Teala'yı görmektir der. Zira Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki Suheyb'in hadisinde "İza dakhala ehlu'l cenneti'l cennet, cennete li cennete girdiği zaman Allah Teala der ki Turidu ne şeyen azidukum" Size başka bir şey vereyim mi? Başka bir şey istiyor musunuz cennette girdiklerinde? Onlar da diyecek, "Elem tubayyid wujuhan? Yüzümüzü beyazlaştırmadın mı? Wa tunahnihna nar. Bizi cehennemden uzaklaştırmadın mı? Daha ne isteyebiliriz ki senden?" "Ey Rabbim." diyecekler. Bunun üzerine Allahu Teala hicabı kendisiyle insanların arasındaki perdeyi açacak. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Fema a'tau şeyen habbe ilehim minen nazar ila rabbihim." azevcel işte onlar rabbelerine bakmaktan daha güzel bir şey verilmedi onlara. Yani insanlar Allahu Teala'yı gördüğü zaman onlara her şeyi unutacaklar. O kadar lezzet, o kadar güzel bir şey e, onlara e, verilmemiş olacak. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve cemaate göre kıyamet gününde cennette Allahü Teala e, görülecektir. Ve Allahu Teala'yı İki gözüyle görecekler. Bu ehli sünnet vel cemaatın yukarıda olarak görecekler. Bu ehli sünnetin inancı. Ve Allahu Teala'yı görme de insanların imanı ve takvayla karşı e, çeşitli olacak. İmanı ve takvası daha yüksek olan daha Allahu Teala'yı daha fazla görecek. Daha fazla görecek. İmanı daha az olan Allahü Teala'yı daha az görecek. Çeşitli çeşitli İbn Mes'ud radıyallahu Teala anhu'nun ee, dediği gibi. Ehl-i sünnetin inancı budur. Eşariler der ki, eşariler maturidiler. allah Teala görülecek ama ne yukarıda, ne aşağıda, ne sağda, ne solda nasıl görünecek? Nasıl görünecek bilmiyoruz derler. Bu da tabii ki muhal olan bir şey. de Allah görülmez derler. Bu da mutezilenin görüşü. Allah görülmez derler. Bu da tüm ehli i bidatın e, görüşü. Cennet ehlinin sıfatları. Cennet ehlinin sıfatları hakkında e, birçok e, hadisler var. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Halakallahu <gülüyor> Adama ve tuluhu 60 Teala Adem'i yarattığında uzunluğu 60 kol kadar idi. Sonra dedi ki Adem'e Git ve bu meleklere selam ver. Bak nasıl selam alıyorlar. O da "Esselamü aleyküm" diye selam verdi. Melekler de "Ve aleyküm selam ve rahmetullah" diye cevap verdiler. Peygamber diyor ki "Fe kullu ala sureti Adem. Kim cennete girerse Adem'in boyunda olacak, suretinde olacak." "Fe lem yezelil halqu Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar insanlar küçülüyor der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem Bukharda. Başka bir hadfitte peygamber der ki Yedhulu ehlul cenne carda. Cennet ehli hiç vücudunda kıl olmayarak cennete girecekler. Murda ve sakallı hiç olmayarak cennete girecekler. Beydan ciada. Beyaz ve saçları biraz kıvrışık mukehhaline. Ee, gözleri kuhul yani sürme çekilmiş halde ebnau 33 33 yaşında cennete girecekler. Ala halqi Adem. Adem Aleyhisselam'ın suretinde 60 ziraa 60 zira kol kadar fi ardı seb'ate idra. yani e, genişliği mi denir? Genişlik ise 6, 6 kol kadar. Bu da Musnad İmam Ahmed'te geçiyor. Eee Tirmizi'de Hasan bir hadis olarak. Ana her hal son olarak İbn Kayyim rahimehullah teala diyor ki: "Fe ya khatib el hasna en kunt rahibe." Ey huri, la evlenmek isteyen, nikah isteyen kişi. Eğer rabetin varsa, fe hada zamanu'l mehr fe İşte bu dünyadayken mehir zamanı budur. Öncelikle mehirini vermen lazım dünyada. Ve in dünya dunya aleyke ya bi'asriha er dünya sana dar gelmişse, bütün dünya وَلَمْ يَكُ ف۪يهَا مَنْزِلٌ لَكَ يُعْلَمْ Eğer dünyada hiçbir oturacak evin yoksa فَحَيِّ عَلَى فَحَيِّ عَلَى جَنَّةِ عَدْنٍ فَإِنَّ Hadi gel. Adın cennetlerine gel. Çünkü o مَنَا زِلِنَا الْعُولَ وَف۪يهَا الْمُخَيِّمُ İlk evimiz onlardır ve çadırlarımız da orada bizi bekliyor der. İbn-i Kayyum Teala sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain nam Beker, böyle bir soruyu bekliyordum ben zaten. Bekar kadınların cennette eşleri olacak mı? Olacak. Allahü Teala herkese memnun edecek. Fakat nasıl eşler onu bize beyan etmemiş allah Teala. Ama kişi için her şey vardır. Dünyadaki evlilik cennette de devam eder mi? Dünyadaki evlilik cennette de devam eder mi? allah Alem. Bu konu hakkında bir hadis varit değil. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri cennette peygamberin eşleri olarak kalacak, diğer insanlar hakkında bir delil varit olmadığından dolayı bunun hakkında bir şey söyleyemeyiz. ''Ala ha. kul hal'' yani cennette insanlar yani istediği var, ekin ekmek isteyen bile var yani kaldı ki. <gülüyor> stadyumlara verilecek. Onun için yani yeni kimse yaratılacağı eşleri için diye ben bir ara duymuştum yanlış mı? Hani biz onları yeni baştan yarattık. Eşlerinin yeni bir ayet atfını Eşleri için onları yeni baştan yarattık. Bunu onlar dünyadaki eşlerini öyle diyenler var ama bir delile bina edilmiş, bir bina, bina edilmiş öyle sözler var. Onda o, o, o, o kadınlar işte dünyadaki kadınlar diye. Ama delile bina edilmiş değil. Beleküs onlar cumhurun dediği gibi hurilerdir onlar için yaratılmış. Ebediyen cehennemde kalacak ve her zaman bakire olarak kalacak Cennet, uğru, e, cennet, cennet, cennet, cennet. <gülüyor> cennet mi dedim. <gülüyor> Allah'a <'ın gülüyor> Cennette kalacak hurilerdir. <uğru> ebediyen. Ne Tayyib. Hayyakumullah.